Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, konuğum Can Sezen'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Can Bey. Hoş bulduk. Ee, Can Bey'i bir tanıtayım. Kendisi Anavar Zabal Genel Müdürü sektöründe, yani arıcılık sektörünün duayenlerinden evet, güzel projeleriniz de var. Evet. Hem arıyı ekolojik açıdan konuşalım istedim. Hem de sizin çocuklarla da ilgili güzel projeleriniz var. Hem de sektöre de dair güzel projeler var. Ekolojiden mi başlayalım? Nasıl isterseniz? Arılardan başlayabiliriz. Çünkü bu bütün yani arı, bal bütün hepsini konuşurken esasında bu, bu işin şeyi arı, yapı taşı arı. Ee, şöyle de bir e, durum söz konusu bildiğiniz üzere dünyada e, son dönemlerde iki önemli şey tartışılıyor bir tanesi kıtlık bir tanesi doğallık e, bu her ikisiyle ilgili çözüm önerilerinin içerisinde aslında arı da e, en önemli e, yapı taşı. Çünkü arı yoksa e, hayat e, yok. E, Einstein'ın sözü de bu aslında. Dört yılda e, hayat biter. Gerçekten de öyle. Çünkü e, yani yüzde e, ya bütün var olan bitkilerin belki de yüzde e, 80 doksanının e, devamının sağlanması e, arı e, vesilesiyle oluyor. Eğer siz arıyı oradan çıkarırsanız. Ya yapay bir şeye gideceksiniz bazılarında da mümkün olmayacak dolayısıyla arı bu kadar önemli e, tabi bunu anlatmak lazım paylaşmak lazım toplumun da bunu e, bilmesi önemli e, bununla ilgili de dünyada da kutlanan 20 Mayıs'ta e, ülkemizde de kutlandı dünya arı günü e, var. Ee, biz de bunu Kaslamonu da e, orada hem çocuklarla hem arıcılarla kutladık. Ee, burada ne yaptık? Ee, dedim ya anlatmak lazım bunu. Ee, biz de bunu çocuk tiyatromuzla Ana Varsa çocuk tiyatromuzla anlatıyoruz. Dedim sabahın yazıp yönettiği bir 45 dakikalık oyunumuz var. Çocuklara arıyı, balı, ekosistemdeki yerini e, keyifli bir gösteriyle anlatmış oluyoruz. Ee, bu anlamda önemli. Peki bu tiyatroyu önemsiyorum aslında. Çünkü çocuklar hani doğayı ve arıyı öğretmekten farklı bir şey de yapıyor. İlk defa tiyatroyu gören Kesinlikle. çocuklar da oluyor demiştiniz. Kesinlikle. yüz. Evet, evet. Ee, bu... Tiyatroda tam olarak çocuklar arıyla, doğayla, tiyatroyla ilgili neyi öğrenmiş oluyor? Ee, şöyle birincisi söylediğiniz gibi hani biz e, arı ve balı anlatıyoruz diyoruz ama özellikle Anadolu'da gittiğimiz şehirlerde bir önceki yıl Muş'a gittik, daha önceki yıl Sivas'a gittik. Orada çok mutlu olduğumuz bir şey. Ee, i̇şte ilkokul dördüncü sınıfta, beşinci sınıfta çocuklarımız geliyor oraya. Ee, ve e, ilk defa tiyatroyu e, görmüş oluyorlar. Bu onlar için unutulmaz bir e, bir şey. Ee, yani bu, buna vesile olmak da bizi mutlu ediyor. Ama e, içerik olarak baktığınızda e, arının bütün o ekosistemdeki yaptığı işler, kovanın dizaynı, kovan içerisindeki işçi arının, kraliçe arının, erkek arının görevleri... E, bitkilerle olan faydası, bunların hepsini bu 45 dakikalık oyunun içerisinde keyifle izlemiş oluyorlar, öğrenmiş oluyorlar. E, bu anlamda önemli. E, peki gelelim şuna. E, kayıplar var diyoruz. Arı kayıpları var. Evet. Arı ölümleri, Buna var. karşı da şeyi okudum. Hani hı. arılar olmazsa dünya olmaz diyoruz ya ya evet. hayat olmaz. E, robot arılar yapmaya başlamışlar. Hı hı. Yani nasıl robot insanlar oluyor artık bizim yani ileride herhalde insan diye bir şey olmayacak yani yarımız bilgisayar yarımız çiftli evet. yarımız bir şey Teknolojiyle birlikte. Evet Kesinlikle. hani mesela kolumuzu bir firmadan alacağız belki burnumuzu arı firmasından alacağız falan bilmiyorum artık. Hı hı. Ee, öyle öyle aslında sadece insan için geçerli değil bu ee, diğer canlılar için de söz konusu hı hı. işte onları da yapmaya başladılar herhalde hı hı. baktılar ki başa çıkamıyoruz. Sonra... <gülüyor> evet. ee, şey var tabi burada arı ölümleri aslında bugünün konusu da değil 2006 yılında Kanada'da sonrasında Amerika'da olan bir süreç. Bununla ilgili zaten dünya arı günü de bu anlamda bir farkındalık oluşturmak adına Kanadalı bir aktivist tarafından başlatılan bir süreç. Türkiye'de de özellikle son yıllarda Adana ve Muğla'da bu yıl çok ciddi arı ölümleri olduğu söyleniyor. E, tabii ki bunlar araştırılıyor. Bir yandan e, rakamlarla ne, ne, yani boyutunun ne olduğu bakılıyor. Ama Hacettepe Üniversitesi'nin benim hafta sonu e, aldığım bilgiye e, şey söylüyorum. E, geçen yıla göre yüzde 40 civarı bir e, artış e, olduğunu. Zaten hani şöyle bir soru da geliyor bazen e, toplumda. Hani arı ölmüyor mu da bu sene bu konu oldu? Hayır burada ölme meselesi önceki yıllara nazaran daha fazla yani normalin üstünde bir arı ölümünün gerçekleşmesi söz konusu. Bunun içinde iki tane e, mesele var. E, birincisi e, zirai ilaçlama e, sorunu var. Diğeri de e, iklim değişikliği. Zaten dünyanın problemi malum bu iklim değişiklikleri. Çünkü tohum e, tohumun değişmesi gerekiyor, ırkların değişmesi gerekiyor. E, çünkü yeni iklim şartlarına göre biliyorsunuz hani e, adaptasyon çok önemli. E, yeni iklim şartlarına göre de e, adapte olacak ırkların geliştirilmesi e, söz konusu. E, bu iki e, konu önemli. E, bunun en kolayı da bir cümle onu e, söylemek istiyorum. En kolayı da çiftçi ile arıcının senkronize olması. Yani bizim çiftçimiz e, arının kendi bahçesine, tarlasına faydasını bilmeli. E, o hassasiyette ne yapıyorsa bahçesine yapmalı. Onu yaptığı zaman... Hem arıyı korumuş olacak. Aynı zamanda kendi bahçesinde verimliliğini artırmış olacak. Bu önemli. Bu konuda gene Trakya önde gidiyor. <gülüyor> Açık kafalıdırlar ya. <gülüyor> evet. Ee, Tekirdağ'da ve Pınarhisar'da belediye hı hı. çiftçilerle arıcıları bir araya getirmiş. Hatta böyle ilanlar vermişler hani ilaçlama yapmaya da şu zaman yap. Evet. İşte arıcı gelecek, ona göre kendini ayarladım. Aynen öyle. Çok çok güzel bir proje. Bu kadar. Yani bu, bunun çok rahat. Ben onu diyorum zaten. Hani devlet, işte birlikler paketle ve herkes bir şeyler yapabilir. Bir, zamana sahil yapılacak işler var. Bir de çok basit, hızlı yapılacak şeyler var. Bu bahsettiğiniz proje en hızlı olan ve çok hızlı da fayda sağlayacak projelerden bir tanesi. Dolayısıyla biz bu tip projelere herhalde belediyeyi dahil edebiliriz. Yerel kesinlikle, yönetimleri. kesinlikle. Daha hızlı evet. çözüm yani, sağlanabilir. %100 yani il müdürlükleri dahil olabilir, belediyeler dahil olabilir. Yeter ki çiftçiyle arıcı senkronize edebilelim. Birbirinin ne olduğunu, ne yaptığını e, anlaması önemli. Bununla ilgili bizim yine inşallah Kasım ayında gerçekleştireceğimiz Toplum Gönülleri Vakfı'yla bir eğitim projemiz var. E, zannediyorum Kasım'ın ilk haftası Adana'da olacak. E, öğrencileri belli bölgelerden aracılığın hem çok yapıldığı hem hiç yapılmadığı bölgelerden öğrencileri toplayacağız. Onları iki gün Adana'da e, eğiteceğiz. Daha sonra da bu arkadaşlarımız bölgelerinde gidecekler. Hem gençleri hem toplumu e, bilgilendirecekler. E, bunu sanırım 2014'te de yapmışlar mıydı Anadolu Arıları? E, tabii ki. O, Ana mi? Şöyle evet. E, Anadolu Arıları Projesi Yonca Tokbaş'ın hürriyet yazarı Yonca Tokbaş'ın e, projesi. Toplum Gönülleri Vakfı ile birlikte yürüttüğü bir proje. Her yıl bu tip etkinlikler, çalışmalar yapıyorlar. Bu yılda 2017'de de inşallah birlikte o, o projenin devamında bu işleri yapmış olacağız. Yine o Kanadalı bayan herhalde ee, de, Debra, Debra hmm. evet e, programda o da var. Hani gelip gelmeyeceği daha program netleşmedi ama e, davetimiz var. İnşallah eğer uygun olursa Debra'yı da yine getirmiş olacağız. Getirdiğinizde buraya da getirin bir konuşalım. Tabii ki. Çok şey aziz gibi bir kadın. <gülüyor> Şöyle yani Arı Yonca Hanım da, Yonca Tokbaş da öyle. Debra da öyle. Ya bu iş biraz gön gönül işi. Yani gerçekten İkisi de bu işe gönül vermiş evet. e, insanlar e, yaşıyorlar yani o, o, onunla. Dolayısıyla e, bu anlamda inşallah e, topluma da katkıları olmuş olacak. O Bence olmuştur da. Sizin de güzel katkılarınız oluyor bu sayede. Hı -hı. Çünkü Hı -hı. mutlaka hani yereldeki insanlarla da işbirliği yapmak istiyorlar. Tebra'ya da şöyle bir baktım ben hani bahçesinde 6-7 kovanı varmış. Evet, evet. Ama vegan yemiyor yani. Yemek amaçlı yapmıyor. Yok tamamen yani o yani yaşatmak ve hani koruma amaçlı evet. aslında bu, bunu yapıyor. Yani sevgili o yönde e, anlattığı şeyde. Bazılarına da söylediğimiz zaman e, işte arı aslında çok böyle toplu yine başı kadar ya da çay kaşığı kadar bir ar, şey bal yapıyor. Evet. İnsanların tüyleri diken diken oluyor. Acaba yemezsem <gülüyor> <gülüyor> mi? <de? gülüyor> Şöyle e, bu, bu, bu konuda şunu söyleyebilirim. E, bu da aslında tartışılan bir konu ama şu net e, arının Üretmiş olduğu çıktısını tüketmek ya da bunun üretimini yapmak arıya zarar veren bir şey değil. Yani balı yemiş olmanız ya da poleni tüketmiş olmanız, arı sütünü tüketmiş olmanız bunlar bunun bir çıktısı ürünü. Zar, zararı yok. Hepsini araya, yemiyorlar zaten. Evet arıya bir zararı yok ama bal gerçekten kıymetli bir ürün. Söylediğiniz şey o yönde önemli. E, çünkü arı bir ömrü boyunca çay kaşığın 12'de 1'i kadar e, bal üretiyor. Yani sizin e, tabağın kenarında kalan balı hani e, ya bir damla bal kalmış dediğiniz şey aslında bir ömür. Günah yani ya ömründe. demek <gülüyor> Şimdi yani öyle bir bakınca. Ömründe, evet, bir ömrü boyunca ürettiği bir ürün. Dolayısıyla hani şey tabii ki e, sağlıklı bir ürün tüketmek lazım. Ama kıymetini bilerek tüketmek lazım. Hem anının Doğru. Hem anının. E, şimdi bu programda ne çalayım diye düşündüm. E, sonra gözüme Blondie'nin yeni çıkardığı bir albüm var. Mayıs ayında çıkarttı. Kendisini de severim ben. Hı hı. E, Pollinator diye. Ee, hani o arıların ve arı görseli var Albüm hmm. kapağında da Aynen kraliçe öyle. arı olabilir evet. ee, Orada da herhalde şuna gönderme yapıyor hani kendisini yaşı ilerledi ama albüme işte gençleri katmış O da bir Hı -hı. polenleme yapıyor <gülüyor> aslında bakarsanız <gülüyor> evet, İyi mesaj olmuş Evet e, dolayısıyla ondan bir parça çalalım Parçanın adı fan sonra Hı -hı. da devam edelim Tamamdır Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Konuğum Can Sezen'le birlikteyiz. anavarza Balın genel müdürü. Ee, bal'ı bilmek güzel bir şey hakikaten. Çünkü o zaman yaşamı ve doğayı biliyorsunuz. Ben bir de şeyi söylemeyi unuttum. Sizin sloganı seviyorum. Sır sabır, Sır, sabır armağan. Evet, evet. O önemli. Sır sabır armağan aslında bu bütün anlattığımız hikayenin bütününü ifade ediyor. Arı sırlı bir ürün arı sırlı bir varlık sabır arıcının gerçekten uzun meşakkatli bir yolu var bal hasat edebilmesi için sabrı ifade ediyor armağında onun çıktısı olan ürünü tüketiciye ulaşan ürünü ifade ediyor çok güzel özetlemişsiniz Sağ olun. peki biz ilk bölümde bu arılardan ekolojik sisteme katkısından onlardan bahsettik işte arı kayıplarından iki nedeni var dedik işte birisi ilaçlama birisi iklim değişiklikleri evet. dolayısıyla hem bu konular üzerinde çalışmak lazım hem de ırk ıslah çalışmaların evet. yapılması lazım. Şimdi bir de Orman Bakanlığı'nın yaptığı güzel projeler var bal ormanları evet. belki onlardan bahsedebiliriz evet. sektöre katkısı veya doğaya yaşama evrene katkısı. Tabii ki şöyle arıcı Türkiye'de gezici arıcılık var yani arıcılarımız yaklaşık 7 ay boyunca bir hasat dönemleri var. Bu dönemde Türkiye'nin belirli yerlerini geziyorlar işte Diyarbakır'a gidiyorlar, Urfa'ya gidiyorlar vesaire. Bal Ormanları Projesi ise kendi yerlerinde bulundukları yerlerde çok rahat ormanlık alanlarda ballı bitkiler ekilip oraya ormanlık alanlarda bal hasatı yapabilecekleri bir proje. Dünyada aslında bu çok fazla var. Türkiye'de de şu an yaklaşık 400 tane bal ormanı Orman Bakanlığı marifetiyle yapıldı. E, tabii ki bu bugün için bir çözüm gibi gelmese de çünkü neticede orman yapmak bir günlük bir mesele değil. Ama e, ileriki dönemlerde e, Türk aracısı bundan çok daha iyi istifade etmiş olacak. Orada ekilen ağaçlar genelde ballı bitkiler. Söylediğim gibi aracı... O ormanlar e, tamamlandığında aracı gidip evinin yanındaki ormanda bal hasatı yapabilmiş O zaman olacak. 7 ayın e, hepsini mi kaldırmış oluyoruz ya da bir kısmını mı? E, şöyle aslında o aylardaki gezicilik e, dönemlerini yani bir kısmını ortadan kaldırmış oluyoruz. Yani gezmesine gerek kalmadan o zaman kendi memleketine düşüyoruz. tabii ki kendi memleketinde kendi var Hı. olduğu yerde bu bal hasatını yapabilmiş olacak e, o yönden e, Maniyet açısından da e, avantajlı bir durum. Peki bu bal ormanları ile ilgili sizinle daha önce sohbet etmiştik e, ama yine de dinleyiciler açısından da soralım Çünkü bazıları hani karşı e, görüşte getirebilir e, Eğer bu mevcut ormanları tahrip edecekse e, evet. insanlar karşı çıkıyorlar ama yeni e, ise. Ki. Kesinlikle değil yani var olan bir ormanlık alanda böyle bir şey yok kaldı ki zararı yok yani şu an zaten Ege bölgesinde çam ağaçlarından alınan çam ağaçlarının ormanlık alanlarından bal hasat ediliyor hiçbir problem yok ama bu doğaya da artı katkısı olacak şekli şu bu ormanların hiçbirisi var olan ormanlar değil devletin belirlediği Boş alanlarda bu orman ormanlık arazi haline geliyor. Dolayısıyla yeni alanlar bunlar. Yeni alanlar. Dolayısıyla evet. da biz bu endemik bitkileri de kontrol edebiliyor olacağız. Ee, tabii ki orada endemik bitkilerle ilgili şu taraf var. Tabii ki Türkiye üretim rakamları söyleniyor. İşte dünya ölçeğinde sıralama söyleniyor. Ama bize göre daha da önemlisi şu... Türkiye'nin coğrafyası, iklimi buna çok müsait. Dolayısıyla hiçbir yerde olmayan, dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir bitki örtüsü var. Şöyle kısaca bir iki cümle rakam söyleyebilirim. Bugün Avrupa'nın 11.500 civarı bitki örtüsünden 9.000'i Türkiye'de var. Ve bunun 3.000'i endemik. Bu 3.000 endemik bitkinin de 500 tanesi ballı bitki. Yani bu şu demek oluyor. 500 tane bu ballı bitkiden üretilen ballar dünyada hiçbir yerde yok demek oluyor. Bu ciddi bir e, Türkiye'nin balını anlatmasında ciddi bir avantaj. Ki evet. biliyorum çok özür dilerim sözünüz kestim. Çam mesela e, %80-85'ini Türkiye karşılıyor evet. sanırım. Evet kesinlikle dünyanın e, karşılamasını yapıyor. Bunun gibi birçok ürün e, birçok endemik bitki üretilebilir. Sadece burada... Bunları ifade ederken şeye çok dikkat etmemiz lazım. Pazarda bunu görüyoruz. Ee, yanlış. Ee, Kayseri balı, Şemdinli balı, Özel bal, Ova balı, Oba balı bunlar değil. Gerçek olan bal, e, doğru literatür, dünya örneğinde de böyle, çiçek, çiçek florasıdır. Yani kestane balıdır, ıhlamur balıdır, narenciye balıdır. Bu şekilde ifade edilmeli. Bunu bugünden söylüyorum ki ileride bunlar oturduğunda... Dünyada da kendimizi ifade ederken zorlanacağımız bir mesele. Bu da önemli. Ersincanlar canlılar üzülecek şimdi. <gülüyor> evet ama bir eşittiri yok maalesef. Yani eşittiri dediğim gibi çiçek florasıdır. Dünyada da bu böyledir. Türkiye'de de böyle olmalı diye düşünüyoruz. Peki e, buradan da şuraya geçelim biz e, arı ve arıcılık ürünleri deyince e, direkt hep balı konuşuyoruz ama e, antibiyotik yerine geçecek e, propolis, var. propolis evet. var diğer ürünler var. Kesinlikle yani e, bal bunlardan sadece bir tanesi onun dışında polen arı sütü propolis arı zehri. Bunlar gerçekten mucizevi ürünler ve henüz Türkiye'de çok fazla anlaşılamamış olsa da hatta arı birçok işte apiterapi merkezleri var yurt dışında. Sağlık merkezleri. Burada da arı bile burada kullanılıyor. Dolayısıyla bu tip ürünleri de Türkiye üretebilmeni şu an ne yazık ki çok fazla üretemiyor. Yani bugün arı sütü, polen, propolis Türkiye'ye çoğunlukla ithal geliyor. Bizim aracımızın hem gelirini artırması için hem de dünya ölçeğinde rekabet edebilmesi için bu katma değerli ürünleri üretebilmesi gerekiyor. Bir de bunlar gerçekten faydalı ürünler. Yani propolisin ayrı faydaları var, arı sütünün ayrı faydaları var ve bunu dünya kullanıyor. Yani bizim de toplum olarak bunları gönül rahatlığıyla kullanabilmemiz ve üretebilmemiz gerekiyor. Valla koca gibi konuşayım ama geçenlerde <gülüyor> dişim şişti <gülüyor> <gülüyor> üzerine propolis koydum mum gibi olanı var yani ya saf tabi Tabii tabii kesinlikle kesinlikle ben şöyle onu bilimsel tarafını ekleyeyim hemen mesela bazı ben Hollanda'da bazı hocamız şu an Arizona Üniversitesi'nde Çukurova Zootekni Bölüm Başkanıydı eskiden Osman Kaftanoğlu o hocamızın raporlarını biliyorum. Mesela katarak rahatsızlığına ameliyatsız propoliste çözüm getiren ülkeler var. Yani bunun gibi birçok şey sayabiliriz bilimsel eşittiri olan. Hani dolayısıyla Türkiye'de bunları üretebilecek potansiyele sahip bunları hem tüketmeli hem de söylediğim gibi üretebilmeli. Sadece burada birazcık bir bilgi kirliliği söz konusu. Onunla ilgili de bir cümle şeyi söyleyeyim birçok dernek var Türkiye'de ama hep çok çok çok var ifade yaşıyoruz bilgi karmaşası yaşıyoruz bununla ilgili de bir platform çalışmamız var İnşallah sonlanırsa ürün güvenilirliği platformu burada bunlarla ilgili birçok çalıştayın yapılacağı ve sonucunun çıktısının da bu soru işaretlerini ortadan kaldıracak bir yapı. Ee, bunlar olursa yani bu bilgi kirliliği kalkarsa daha faydalı e, şeyler ortaya çıkmış olur. Peki biz hep sektör ve sektörün oyuncuları açısından konuşuyoruz veya uzmanlar olarak bir de tüketiciye düşen bir takım e, görevler olmalı herhalde. Kesinlikle. Orada ne dersiniz son olarak sonuna geldik program. Ee, şöyle tüketici birincisi eğer bir muhatap arıyorsa karşısında e, aldığı ürünün ürün güvenilirliği yönünden doğru olmasını istiyorsa bir defa markalı ürünleri tercih etmesi gerekiyor. Ve aldığı markanın da birazcık bilinçli olarak üzerindeki bilgilere, bakanlık bilgilerine, işte BRC belgesine bu tip şeylere dikkat ederek alması lazım. Genelde balda şey var işte yol kenarından cami önünden doğal referansıyla alıyor tüketici. Ama benim hep söylediğim bir cümle var. Dere suyu da doğal kullanmıyoruz. Çünkü kontrollü ve sağlıklı değil. Güvenilir değil. Dolayısıyla balda da buna dikkat etmeler lazım. Markalı bal tüketmeleri gerekiyor. Çok teşekkürler, ben hem teşekkür sohbet için hem bilgiler için. Umarım sektörde de veya işte ekolojiye de ekosisteme de bir katkısı olur. Ben Açık Radyo'ya hem size teşekkür ediyorum, en azından bu fırsatı verdiğiniz için, sektörle ilgili paylaşımlar yaptığımız için. Çok teşekkürler. teşekkürler. Kumandada da Ömer'e teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.